51. Mektup Bu mektup yine seyyid Şeyh Feride rahmetullahu aleyh yazılmıştır. İslamiyeti yaymaya teşvik etmektedir. Allahu Teala'dan dilerim ki o büyük sülalenin yardımıyla İslamiyet güneşi parlasın. Ahkam-ı yenin güzelliği her tarafa yayılsın. Farisi'nin dediği gibi işte budur bundan başkası hiçtir. Bugün de kimsesiz kalan Müslümanların bu delalet girdabından kurtuluş ümidi ancak insanların en iyisinin evladının gemisindedir. Bir hadisi şerifte, ehl beytim yani evlatlarım Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Buna binen kurtulur, binmeyen helak olur buyuruldu. Bu büyük saadeti ele geçirmek için çok çalışınız. Çok şükür Allahu Teala mevki, kuvvet, tesirli söz nimetleri vermiştir. Zatınızın şerefi de bunlara katıldığında saadet meydanında bütün akrabalarınızdan ileri gitmeniz pek kolaydır. Hz. Ali ile Hz. Fatma'ya radiyallahu anh ve ikisinin çocuklarına ve bütün torunlarına ehli beyt denir. Bu fakir, doğru olan bu İslamiyeti kuvvetlendirmeye ve yaymaya yarayan böyle şeyleri söylemek için yüksek hizmetinize şereflenmeye kalktım. Mübarek Ramazan ayının hilali dehlindeyken görüldü. Kıymetli validenizin dehlide kalmanızı istedikleri anlaşılarak Kur'an-ı Kerim'in hatmini dinlemek için orada kaldık. Amir, Allah-u Teala'dır. Dünya ve ahiret saadetinize dua ederim. 52. Mektup Bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Nefsi emmarenin kötülüğünü ve ona mahsus hastalığı ve ilaçlarını bildirmektedir. Merhamet ederek duacınıza ikram eylediğiniz mübarek mektubu okuyarak şereflendik. Allahu Teala büyük ceddinizi aleyhisselam hürmetine, ecrinizi çok, derecenizi yüksek, ilim kaynağı olan göğsünüzü geniş ve işyerinizi kolay eylesin. Allahu Teala zahirimizi ve batınımızı, onun yolunda bulundursun ve duamıza amin diyenleri affeylesin. Memurlarınız arasında fitne koparmak, fesat çıkarmak isteyen bozuk ruhlu kimseler bulunduğundan şikayet ediyorsunuz. Kıymetli yavrum, insanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mağbud olmak, herkesin kendine tapınmasını istemek demektir. Allahu u Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefis o kadar alçaktır ki, ortaklığa razı olmayıp, amir, hakim, yalnız kendi olsun, her şey yalnız onun emriyle olsun ister. Hadis-i Kudsi'de Allahu Teala buyuruyor, Nefsine düşmanlık et, çünkü nefsin benim düşmanımdır. Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak Allahu Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Allahu Teala hadisi kutsi de buyurdu ki: "Büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım." Görülüyor ki mal, mevki, rütbe, kumandalık, şeflik gibi dünya ziynetlerini nefse uyarak değil, Allahu Teala'nın emirlerini yapmak ve yaptırmak için millete, Müslümanlara hizmet etmek için istemelidir. Bu niyette istemek ve bunları yapmak ibadet olur. Allahu Teala'nın dünyaya düşman olması, dünyanın bu kadar alçak olması, nefsi isteklerine kavuşturduğu, nefsi kuvvetlendirdiği içindir. Allah Teala'nın düşmanı olan nefse yardım eden de elbette Allah'ın düşmanı olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikte övünürmüş. Çünkü fakirlik nefsin isteklerini yaptırmazmış. Onu dilemez, burnunu kırar. Peygamberlerin gönderilmesi ve İslamiyetin emirleri, yasakları yani ahkâm-ı İslamiye hep nefsi kırmak, ezmek içindir. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyete uydukça nefsin istekleri azalır. Bunun içindir ki İslamiyet'in bir emrini yapmak, nefsin istediklerini yok etmekte kendi düşüncesiyle yapılan binlerce senelik riyazet ve mücahededen daha kuvvetli tesir etmektedir. Riyazet, nefsin isteklerini yapmamak, mücahede, nefise uğraşmaktır. Nefsin istedikleri şeyleri yapmaktır. Hatta İslamiyete uygun olmayan riyazet ve mücahedeler nefsin isteklerini artırır, onu azdırır. Hindistan'daki Brehmen papazları ve Cukiye ismindeki sihirbazlar riyazet ve mücahidede çok ileri gitmiş fakat hiç faydası olmamıştır. Hatta nefislerini kuvvetlenmesine, azmalarına sebep olmuştur. Mesela İslamiyet'in emrettiği zekattan bir kuruşu İslamiyet'in gösterdiği yere vermek, kendiliğinden binlerce altın sadaka vermekten, hayrat yapmaktan kat kat ziyade nefsi tahrip eder. İslamiyetin emrettiği için bayram günü oruç tutmayıp iyi içmek, kendiliğinden senelerce oruç tutmaktan daha faydalıdır. İki rekat sabah namazı cemaatle kılmak sünnettir. Bu sünneti yapmak, gece sabaha kadar nafile namaz kılarak sabah namazını cemaatsiz kılmaktan daha iyidir. Hülasa, nefis temizlenmedikçe ve şeflik üstünlük hülasasından kurtulamadıkça felaketten kurtulmak imkansızdır. Sonsuz ölüme gitmeden önce nefsi bu hastalıktan kurtulmayı düşünmek lazımdır. Mübarek, la ilahe illallah sözü insanın içindeki ve dışındaki bütün yalancı mağbutları kovduğu için nefsi temizlemekte en faydalı, en tesirli ilaçtır. Tasavvuf büyükleri nefsi tezgiye etmek için bunu söylemeyi seçmişlerdir. Farisi bir beytinde, la süpürgesiyle yolu temizlemezsen illallah sarayına varamazsın. Nefis yoldan çıkıp inata başlarsa bu kelimeyi söyleyerek imanı tazelemelidir. Peygamber Efendimiz La ilahi illallah diyerek imanınızı yenileyiniz buyurdu. Bunu her zaman söylemek lazımdır. Çünkü nefsi emmare her zaman pistir. Bu güzel tevhid kelimesinin faziletleri şu hadis-i şerifte bildiriliyor. Yerleri ve gökleri terazinin bir kefesine, bu kelimeyi i ikinci kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduğu kefe elbette ağır gelir. Her ne varsa güzel, onu anmaktan başka. Hepsi cana zehirdir, şeker dahi olsa. 53. Mektup bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Alimlerin birbiriyle birleşmemesinin ortalığı karıştıracağını bildirmektedir. Allah-u Teala sizi mübarek babalarınızın yolundan ayırmasın. İstiyoruz ki temiz kalbiniz Müslümanlığa elverişli olduğu için dinini seven alimlerden dördünü seçerek yanınızda bulunmalarını ve İslamiyetin emirlerini bildirmelerini, böylece İslamiyete uymayan bir şeyin yapılmamasını arzu buyurmuşsunuz. Bu habere şükürler olsun. Müslümanlara bundan daha büyük ne müjde olur? Kalpleri yanık olanlara bundan daha tatlı ne haber olur? Fakir yani İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhu bu hayırlı işi yaptırması için yanınıza gelmek istemiş ve geleceğimi birkaç kere yazmıştım. Bunun için şimdi de bir şeyler yazmaktan kendimi tutamıyorum. Lütfen kusura bakmayınız. Maksat sahibi olan deli gibidir demişler. Size arz etmek istediğim en mühim şey şudur ki, din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve yalnız İslamiyet'in kuvvetlenmesi için uğraşan hemen hemen yok gibi olmuştur. Mevki almak, sandalye kapmak arzusu araya karışınca din adamlarından her biri ayrı yol tutup kendi üstünlüğünü göstermek ister. Birbirinin sözlerini beğenmez olurlar. Bu surette gözünüze girmeye çalışırlar. Maalesef dini şey ikinci derecede kalır. Geçen senelerde Müslümanların başına çöken bir bela din adamın geçinen kimseler tarafından geldi. Göze girmek için uydurma Kur'an tercümeleri, yanlış fetvalar, ehli sünnet ahlaklarını, sözlerine uymayan din kitapları yazdılar. Din düşmanları da din adamı şekline girip istedikleri gibi yazdı. İslamiyeti akla, fenne ve ilerlemeye uymuyormuş gibi gösterdiler. Müslümanlar şimdi de böyle beladan korkmaktayız. Dinin ilerlemesi nerede? Yine yıkılmasından endişe duyuyoruz. Allahu Teala Müslümanları bu saatte din adamlarının şehrinden korusun. Dinini seven bir alim bulup seçmeniz yetişir ve büyük bir nimet olur. Çünkü ahireti düşünen alimin sözleri, yazıları, aklı, vicdanı olan herkesi yola getirir. Katları tesir eder. Fakat şimdi böyle bir alim nerede? Bunu bulamazsanız diğerleri içinden zararı en az olanı bulmaya çalışınız. Bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden çıkarmamalıdır. Sözü meşhurdur. Ne yazacağımı şaşırıyorum. İnsanların saadeti, alimlerin elinden olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenler de din adamı şeklinde görünen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Büyüklerden biri şeytana boş oturuyor görüp sebebini sordu. Şeytan dedi ki, bu zamanın din adamları bizim işimizi görüyor, insanları yoldan çıkarmak için bize iş bırakmıyor. Farisi'nin dediği gibi, din adamı görünüp dünya toplayan kimse, kendi sapıtmış yolu gayra nasıl göstere? Bunun için çok düşünerek hareket ediniz. Fırsat elden çıkınca bir daha gelmez. Size fikir vermeye utanmam lazımdı. Fakat bu mektubumu kıyamette kurtulmaya senet bilerek yazdım ve selam. 54. Mektup Bu mektubu yine Nakip Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır bidat sahiplerini ve zararlarını asa ve kiramın büyüklüğünü bildirmektedir. Allahu Teala insanların seyyidi Aleyhisselam hürmeti için ecrinizi artırsın. Kıymetinizi, derecenizi yükselsin. işlerinizi kolaylaştırsın. Kalbinizi genişletsin. İnsana şükretmeyen kimse Allahu Teala'ya da şükretmez. Bunun için biz fakirlerin sizin ihsanlarınıza şükretmemiz lazımdır. Nasıl şükretmeyelim ki? Yüksek hocamızın dünyaya nur salmasına sebep sizdiniz. Sizin arkanızdan bizleri de orada Hak Talayı istemek sırası nasip olmuştu. Sonra büyüklerin ölmesiyle büyük sanıldığın dedikleri gibi sıra bu fakire gelince şarktan, gayptan, hak aşıklarının bu fakirin yanına düşmesi hep sizin yardımınız olmaktadır. Allahu u Teala size bizim tarafımızdan sonsuz mükafatlar, en iyi karşılıklar ihsan buyursun. Vücudumun her kılı dile gelse de şükretmiş olamam nimetlerine. Allahu Teala mübarek ceddiniz Peygamber Seyyidi hürmetine sizi dünyada ve ahirette şanınıza yakışmayan şeylerden muhafaza buyursun. Mübarek sohbetinizden uzak düştüm. Nasıl kimselerle konuştuğunuzu, kimlerin yazılarını okuduğunuzu bilmiyorum. Resmi ve hususi görüştüklerimizin kimler olabileceğini düşünemiyorum. Farisi Beytinde Ciğerleri yakan bu düşünce uykumu kaçırdı her gün ki kimin avuşuna düştüm rüyada kimi gördüm. İyi biliniz ki bid'ata sahibiyle konuşmak fakirle arkadaşlık etmekten kat kat daha faydalıdır. 72 türlü bid'at sahibi vardır. Bunların içinden en kötüsü peygamberimizin ashabına düşmanlık edenlerdir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlara kafir diyor. Fatiha suresinin son ayetinde senin ashabına kafirlerin düşman olması için buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyete bizlere bildiren ashab-ı kiramdır. Onlardan biri kötü olursa Kur'an-ı Kerim sağlam olmaz. İslamiyete güven kalmaz. Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu anh topladı. Osman için dil uzatılırsa Kur'an-ı Kerim için dil uzatılmış olur. Zındıkların böyle itikatlarından Allahu Teala'ya sığınırız. Ashab-ı kiram arasındaki ayrılıklar, muhabereler, nefislerine uyarak değildi. Onların mübarek nefisleri, insanların en iyisinin sohbetinde bulunmakta, kalpleri cilalayan sözlerini dinlemek teskiye bulunmuş, emmarelikten kurtulmuştu. Nefislerinde İslamiyete uymayan istek kalmamıştı. Şu kadar biliyoruz ki Emir radiyallahu anh haklıydı. Ona karşı duranlar hata etmişti. Fakat bu hataları işte hatta yanılmaydı. İçtihat hatası, fısk, günah değildir. Çünkü içtihatta hata edeni de bir sevap vardır. Evet, nasipsiz yezit Esham-ı Kiram'dan değildi. Onun talihsizliğine karşı kim ne diyebilir ki? Hiçbir kafirin yapmadığı işi o bedvah kimse yapmıştır. Ehli sünnet âlimlerinden bazısının ona lanete izin vermemesi, onun işini beğendikleri için değil, belki pişman olmuş, tevbe etmiştir dedikleri içindir. Meclis-i şerifinizde kıymetli kitaplardan Kutub-i Zaman, Bendeki Matum, Cihaniyan kitabından her gün bir miktar okutulursa Ashab-ı Kiram'ın nasıl medhedildiği ve sena edildiği isimlerinin ne kadar edeple yazıldığı görülür. Böylece o din büyüklerine dil uzatanlar mahcup olur, utanır. Bu kötü yolu tutmuş olan zındıklar bugünlerde işi azıttı. Her memlekette yayılarak Ashab-ı Kiram'ı kendileri gibi sanıp kötülüyorlar. Bunun için birkaç kelime yazdım ki Mescidi i böylelere yer verilmesin. 55. Mektup Bu mektup Seyyid Şeyh Abdülvehhabi Buhari'ye rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Muhabbet bildirmektedir. Çok zamandan beri huzurunuzda bulunanlara karşı kalbimde bir muhabbet hasıl olmuştur. Daha önce aranızda bulunan bağlılıklardan başka olan bu sevgi bizleri uzaktan duanıza meşgul etmektedir. Alemlerin efendisi ve her varlığın övündüğü sevgili peygamberimiz "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin." buyurdu. Fakir de rahmetullahi aleyh sevgisini bildirmenin iyi ve uygun olduğunu gördüm. Resulullah aleyhissalatu vesselam yakın olanlara karşı bu sevginin hasıl olması kıyamette kurtulmak ümidimizi artırdı. Allahu Teala sizleri hep sevmemizi nasip eylesin. İnsanların efendisi hürmetine doğamızı kabul buyursun. Ne bahtiyar ol kişi kim okuduğu Kur'an'ola ezan ikamet duyunca gönül dolu iman ola.